Osmanlı yayın evi sunan Eshab-ı Keyf Yedi Uyurlar Eser Abdülkadir Dedeoğlu Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu Yöneten Hüseyin Aminoğlu Allah ilk insan olarak Hazreti Adem'i yarattı ve cennetine koydu. Sonra onu yeryüzüne indirdi. Şeytan Hazreti Adem'e ve evlatlarına açıkça harp ilan etti ve onları sapıttırmaya başladı. Öyle zamanlar geldi ki insan ilk yaratılış şeklini ve bir damla pis sudan yaratıldığını unuttu da ben tanrıyım demeye başladı. Firavun böyleydi. Nemrut böyleydi ve Tarsus şehrinin kralı Dakyanus da böyleydi. Firavun'un karşısına Hazreti Musa'yı, Nemrut'un karşısına Hazreti İbrahim'i çıkaran Hazreti Allah Dakyanus'un karşısına da 6-7 yiğit gence çıkardı. Dakyanus bir azdıysa Etrafındaki dalkavuklar onu bin azdırdılar. İşin başında bu insanların maaşlarını veren benim diyen bu adam sonunda sizleri ben yarattım demeye başladı. İşte Dachyanus, işte yiğit gençler ve işte Allah'ın büyük bir mucizesi. imparatoru Dacianus Efsus şehrinin Yerlerin ve göklerin Hükümdarı benim Siz Hepiniz Benim sayemde var Benim sayemde tok Benim sayemde müreffersiniz Sizi ben besliyorum Siz ve gözünüzün gördüğü Her şey benimdir Her şey benim Zavallı imparator. Zavallı İmparator Bilmez ki her şeyin sahibi Allah'tır. Ne dedin? Anlayamadım Yemliha. Yok bir şey demedim. Ben de bir şey dedin zannettim. Tören bitmek üzere. Asıl tören Ninova'da olacak. Haftaya en büyük şenlikler orada yapılacak. Herkes eğlenceye doyacak. Eğlence ve hayat. Dünyada cennet olmaz değil mi Yemliha? İnsan mukaddes bir görev için yaratılmıştır. Hayatının gayesi vardır misliğine. Neyse bunları sonra konuşuruz. Baksana mezil kulaklarını dikti bizi dinliyor ya. Aklı ermez ki konuştuklarımıza. O zaman daha tehlikeli olur ya. Şeytan cinlerden olduğu gibi insanlardan da olurmuş. İşi gücü bizi izlemek. Sonra konuşuruz. Bu gece Kocahisar'da nöbetçiyim. Demek bu gece Kocahisar'da toplanacaklar. uyumamazayım susu ben kurtardım! Benim gücüm her şeye yeter! Bana karşı gelenlere, emrimi reddedenlere azabım çok şiddetlidir! Hepinizin hayatı benim ellerimdedir! Yaşasın Ulu İmparator Dacyanus! Yaşasın İmparator! Yaşasın, Yaşasın Dacyanus! Dacyanus'un ilkelerinden asla şaşmayacağız! Hava nasıl da serin dedi Yağmur yağacak galiba bulutlara baksana Rahmet Rabbimin mülkünü sulaması Zavallı Dachyanus Gökçen suyu indiren Rabbim Yerden bizim için bin türlü rızık çıkarıyor. Bir sofra kuruyor kim Dünya memleketi. En güzel ikramların bulunduğu bir ziyafet sofrası. Her işte müthiş bir salat. dehşetli bir ahenk. Kitap gibi bakmasını bilenen nice ibretler vardır Nuslina. Ah bak geçti. Eh, yaz yağmuru. Gördün mü bak geçti işte İmdat. Bulutlar temiz ıslak bir bez gibi gökyüzünü sildi sanki Şu göz kapan yıldızlara bakın Mekserina <gülüyor> Yıldızlar Kimisi dünyadan kat kat büyük Kimisi dünya kadar bir sürü gezegen Her biri bir kutlu tesbih içinde durmadan dönüyor Allah'ın kendileri için çizdiği yoldan asla ayrılmıyorlar ha? Ha? Kim var orada? Kaçıyor! Yakalayalım! Vezire benzettim ben o kaçanı. Meksiline. Demek bizi dinliyordu. Gidip Dakyanus'a haber verecek. <gülüyor> Biz Dakyanus'un yakınıyız, akrabasıyız. Fakat nedendir bilemem. Dakyanus bize değil de yabancılara daha çok itibar eder. Şeytanın askerleri ve mis gibi bir gece Meksiline. Evet. Bütün kapılar kapandı. Dükkanlar kepenklerini indirdi. Herkes uykuya daldı. Ama Rabbimizin kapısı hiç kapanmaz. Bredim meksiline. Her şey Allah'ın güzel isimlerinin ve sıfatlarının tecellisi olduğuna göre her şey güzel değil midir? Her şeyde ve her yerde Rabbimi müşahede edemeyen gönüle yazık. Dacyanus'a da yazık, vezire de. Kime yazık siz yarım görürsünüz. Sabaha görürsünüz. Yazıkmış. <gülüyor> Gecenin üçte ikisi geçti. Gelin namaz kılalım. İşte ihanet bu. Dakyamusa ihanet. Namaz kılacaklar. O Allah birdir. O hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaçtır. O doğrulmuş ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'na eş ya da denk değildir. O Musa aleyhisselamın ve öncekilerin Rabbi olan Allah'tır. Aman kral hazretleri, kral hazretleri, büyük bir tehlike var. İrtica, irtica tehlikesi. Dindarlarla Allah'a kulluk edenler gittikçe çoğalıyorlar. Neymiş o tehlike? Benim ülkemde kim bana karşı tehlike olabilirmiş? Yeğenleriniz! Hmm. Yemliha, Mistina, Meksilina. Olamaz. Onlar benim sadık hizmetçilerim, adamlarımdır. Gizli gizli size karşı bir örgüt kuruyorlar. Nasıl? Gece koca da toplanıp konuşuyorlar. Ne olur konuşurlarsa? Namaz kılıyorlar, Allah'a kulluk ediyorlarmış. Fakat onların her ihtiyacını ben görüyorum. Benim memurum olarak saygınlık kazandılar. İpek giysiler, üniformalar içinde bir istedikleri iki edilmemekte. İtibarları yüksek, makamları iyi, yemek, eğlence, kadın... ...ne isterlerse emirlerinde... Neden ihanet etsinler ki bana Elbette olay imparatorumuz daha iyi bilir ama Bir sorguya çekseniz Gecenin geç vaktinde yaptıkları nedir Kime kulluk ediyorlar Bir sorsanız ben Aklım karıştı Yevliya ve kardeşleri sizin ekmeğinizi yiyorlar ee? Fakat sizden başkasına kulluk ediyorlar Çağırın gelsinler ee, Ben çağırmasam Ulu kıralım. Bunu benden bilmeseler Sen benden mi korkuyorsun yoksa onlardan mı Şüphesiz senden korkuyorum kralım O halde hemen çağır gelsinler Ne yapıp yapıp işlerini bitirmeliyim Yoksa ben mahvoldum demektir Yalan, iftira Ne gerekirse yapacağım Başka çarem yok Bu güzel hayattan olmak ne kötü Ne konuşuyorsun öyle kendi kendine <gülüyor> Niçin hala buradasın Çağır demedin mi sana yeğenlerimi Gidiyorum kralım gidiyorum Hadi. Gidiyorum hemen çağıracağım ee, ay, e, Siz burada mısınız Yemliya Hemen kardeşlerini topla Dacyanus sizi bekliyor Neden görüşmemizi gerektiren bir şey yok ki e, Bilmem çağırıyor işte Mithrina Mekfeliğine, diğer kardeşlerimize de haber verin. Dakyanus bizi çağırıyormuş. İhbar ettin demek. Seni 200 bir şeytan. Ben mi ihbar ettim? Katyen yanlış. Bilesiniz, ben sizleri çok severim. Dürüst, çalışkan, akıllı, becerikli gençlersiniz. Tertemiz bir hayatınız var Yüz kızartıcı bir davranışta bulunmazsınız Herkese saygı ve sevgi gösterirsiniz Ben hiç sizi şikayet edebilir miyim? İnsan sevdiğini şikayet eder mi? Gerçeği en iyi bilen Allah'tır ee, Dakyam bir şeyler biliyor demek Göreceğiz gidelim Siz gidin Benim biraz işim var da Senin işlerini biz iyi biliyoruz İnsan sevdiğini şikayet etmez Şikayet etmen sevmediğini ispat eder Gidelim Gelin bakalım sevgili yeğenlerim Bizi çağırmışsınız Evet sizi çağırdım Bir sıkıntınız ihtiyacınız mı var Hayır sayenizde çok iyiyiz efendim Hiçbir sıkıntımız yoktur Bütün ihtiyaçlarımız anında görülüyor Peki şöyle sorayım Söyleyin bakayım Siz kime kulluk ediyorsunuz Yani Kimin kulusunuz? Bizi doyuran, giydiren, ha. hastalanınca iyileştiren, her şeyin sahibi olanın kuluyuz. Başka? Başka ne olsun efendim? Vezir nerede? Buradayım kralım! Dediklerini işittin mi? Şey kralım... İşittin mi dedim sana? İşittim ama... Ne dediler? E, ben... Hı? Bizi doyuran, giydiren, hastalanınca iyileştiren... ...her şeyin sahibi hakime olanın kulu olduklarını söylediler. Peki... ...sizi doyuran kim? Elbette sizsiniz Ulu Kralım. Giydiren? Elbette siz. O halde kimin kuludur bunlar? Fakat Ulu Kralım. Defol! Ben... Defol! Hala konuşuyor. Bir kelime daha söylersen... Aman Ulu Kralım aman siz haklısınız. <gülüyor> ...çıkabilirsiniz sevgili yeğenlerim. Yeğenlerimin halini hiç beğenmiyorum... ...kıymetli vezirim. Saray eğlencelerine katılmıyorlar. Alkolden katından kaçıyorlar. Geceleri... ...uyumadıklarını... İbadet ettiklerini bildiriyorlar Hatta Hanımları ile bile bizim toplantılarımıza katılmıyorlar Her gün biraz daha bizden uzaklaşıyorlar sanki Uzaklaşıyorlar uluk kralım Sizden çok eski inançlara sarılıyorlar Geceleri ipek elbiselerini çıkarıp yün giysiler giyiyorlar ya. Sanki Başka dünyalardaymış gibi garip hareketler yapıyorlar Bunca imkanım içinde ne isterler anlayamıyorum Öldükten sonra da yaşayacaklarına inanıyorlar Ben ölmeyeceğim Yenlerine göre ise kendileri ölmeyeceklermiş Ulu Kralım <Gülüyor> Asıl hayat öbür taraftaymış Ahiret diyorlar buna Dünya ahiretin tarlasıdır diyorlar Yine saçmalıyorsun Ben işittiklerimi naklediyorum Ulu Kralım Görev verdiniz Ben de onların peşindeyim Bir gölge gibi izliyorum onları Bakın ulu kralım Yeğenleriniz gizli bir faaliyet içindeler Bu sizin saltanatınıza zarar verebilir Kimse bana zarar veremez Allah'ın her şeye gücü yeter diyorlar Yeter Ulu kralım Bir daha çağıralım onları Sorguya çekin Taptıkları tanrı üzerine Ant içirin onlara Bana akıl verme ahmak Ben ne yapacağımı bilirim Git yerlerime söyle hemen huzuruma gelsinler. Başka hiç kimseyi kabul etmeyin. Çabuk. Yemliha nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Geceleri uyumuyormuşsunuz. Uyuyoruz efendim. Hmm. Fakat... Bir kısmını sohbet ve ilim öğrenmekle geçiriyoruz Nasıl ilimmiş öğrendikleriniz? Güzel bilgiler İki dünyanın saadet bilgileri ha, Saadet içinde değil misiniz? Ne isterseniz elde ediyorsunuz <gülüyor> Daha ne istiyorsunuz ki? Hmm? Hakikati Eşyanın Tabiatın ha. insanın hakikatini kralımız Size bir şeyler olmuş ...görünenden başka hakikat var mı? Evet kralımız var. Her şeyin bir de görünmeyen tarafı vardır. Biz buna mana diyoruz. Siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Saygısızlık etmediğimiz kanaatindeyim. Bana karşı bir tertip... ...bir plan içinde olmadığınıza yemin eder misiniz? Efendim niçin size karşı bir tertip... ...bir plan içinde bulunalım ki? Öyle haber alıyorum. Ee, biz sizin de... Bütün insanlarından mutluluğunu istiyoruz. Mutluluk sadece bu dünya için değil, ahiret de var. Evet. Ya. Demek vezirim haklı. Fakat biz sizi seviyoruz, veziri de seviyoruz. Ama benden başkasına kulluk ediyorsunuz. Görevlerini bizden daha iyi yapan birini gösterebilir misiniz? Ya o geceleri yaptıklarınız garip hareketler ne? Size bir zarar var mı efendim onları? Huzurumu kaçırıyor, korkuyorum. Huzurunuzu kaçıran bizim halimiz değil efendim. Huzurunuzu kaçıran aslında bir şeytan olan vezirinizdir. Vezirim... ...siz kimin üzerine yemin edersiniz? Allah'tan başkasının üzerine yemin edilmez. Evet, evet. Her şey ortaya çıktı. Siz demek ki Allah'a kulluk ediyorsunuz. Bundan daha tabii ne olabilir? Her şey aslında Allah'a kulluk ediyor... Bilerek ya da bilmeyerek Sadece insan Akıl, irade, zeka ve karar verme yeteneğiyle donatılmış insan Sadece o sapıtıyor Kendisine verilen bu imkanlarla her şeyi halledeceğini sanıyor Işık olmasa göz ne işe yarar ki? İlk anda insanı biraz düşündürüyor Fakat gözümüzü kapattığımız zaman da bir şeyler görmüyor muyuz? Tefekkür kralımız tefekkür azıcık düşününce bunları çözmeye yeter. Sizi ben adam ettim ben besliyorum ben giydiriyorum. Beslediğinizi iddia ediyorsunuz kralımız. Rızkı yaratan siz misiniz? Bir buğday tanesini yapabilir misiniz? Yaptığınız yaptırdığınız bazı makinelerin maddesi kimin? Yeryüzünü siz mi döşediniz? Bu göğü siz mi yarattınız? Bu denizleri siz mi doldurdunuz? Ya bu ulu dağları? Bu dağları da siz mi yükselttiniz? Ben öyle demek istemedim. Evet. Sadece bir vasıta olarak, vesile olarak rızkımızı bize siz ulaştırıyorsunuz. Sizi bu işle görevlendiren, bütün bu imkanları size veren Allah'tır. ...ve bunun inceden inceye hesabını vereceksiniz. İşte Allah bütün bunların sahibi Rabbidir. Nöbetçiler, askerler... ...tutur şunları. Hepsini zincire vurun. Akıllanıncaya kadar zindanda kalsınlar. Gece yarısı da baskın yapılıp evlere aransın. Ey kralımız... ...biz Allah'a inanmış bir avuç genciz. Eğer bir kafirden... ...bir zalimden yardım dileyeceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız. Allah izin vermedikçe bir yaprağın bile kımıldamayacağına gönülden inanmışız. Allah birdir. Ondan başka ilah ve otorite tanımıyoruz. Onun mülkünde ortağı yoktur. Sadece Allah'ın dediği olur. Mülk O'nundur. Övgülerin en güzeli ancak O'nadır. Yaşatan ve öldüren O'dur. O ölümsüz bir diridir. Hayır onun elindedir. Her şeye gücü yeter. Ne diyorsunuz? Tutsunuzca şunları İşte zindan mesmide. İnançsız zalimlerin iman ve fikir karşısında aciz kaldıklarında başvurdukları yol. Zindan ve işkence. Ama inanan insana zindan mabet, zindan medrese. Dedemden duymuştum. Peygamber Hazreti Yusuf'un da kaldığı yer. Saati namaz kılmak için o icat etmiş zindanda. Zannettiler ki Bizi Rabbimizden koparacaklar. Asıl zindan Rabbimizle bağımızın kopmasıdır. Yakınlığımızın, manevi irtibatımızın yara almasıdır. Allah korusun Mekselina. Bu tehlike saray hayatına daha büyüdü biliyor musunuz? Peki şimdi ne yapacağız? Rabbimiz çözümünü de lütfedecektir Mekselina. Biz burada da hakkı ve hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Belki de daha rahat anlatacağız. Evet. Bugün ayın kaçı acaba Evlihan? Allah Allah sen bilmiyor musun? Elbette biliyorum. Fakat bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Anlayamadım. Dakyanus, Minnava'ya gitmeyecek mi? Evet. Herkes orada gönlünce eğlenirken... ...bu zindancı burada bizi bekleyecek. Hey zindancı! Senin bizden ne farkın var? Gelir parmaklıkların dış tarafında bulunmak... ...hürriyet mi dersin? Cevap vermiyor. Demek ki bizimle konuşmasını yasaklamışlar. Allah bilir. Vakit hayli ilerledir. Ben namaz kılıp yatıyorum. Methelina Methelina Çok güzel bir rüya gördüm kalkın ah, Hayırdır inşallah sabah oldu mu ki Rüya mı gördün Evet rüyamda çok yakışıklı iki delikanlıyla tanıştım İki genç Üstlerinde yeşil elbiseleri Bellerinde gümüş katmalı süslü kemerleri vardı Hayır olsun inşallah İnşallah Biri beni tanıdın mı dedi Tanımadım deyince kendini tanıttı Cebrailmiş Arkadaşım da Mikail Allah Allah <gülüyor> Dur acele etme Bundan sonrası seninle ilgili misliyle. Benimle mi ilgili? Siz zindandan ve şehirden çıkmak istiyorsanız bu ancak hileyle olur dedi. Nasıl bir hile? Bakın iyice yaklaşın bana. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. tamam. tamam. Çok güzel. Hemen başlayabiliriz. Dakyonuf Nova'ya gitti mi acaba? Öğreniriz. Zindancı. Senin için üzülüyorum Nedenmiş o? Herkes Ninova'ya gitti Çılgınlar gibi eğlenecek Sen burada kalacaksın Biliyorsun biz Dacyanus'un yeğenleriyiz Biliyorum Niçin burada olduğumuzu da biliyor musun? Aklınızı oynatmışsınız dediler <gülüyor> İnandın mı? Bakıyorum bakıyorum Bütün de anlayamıyorum Bizi öldürmeyi emretseler kimse bizi öldüremez Neden? Biz kral ailesindeniz İftiraya uğradım. Ancak dışarıdaki yakınlarımız olayı aydınlatınca buradan çıkacağız. Sana yardımcı olmak istiyoruz. Sevdik seni biliyor musun? Teşekkür ederim. Eksik olmayın. İster misin sana izin verelim? Gizlice git. Birkaç gün sen de eyle. Siz ne yapacaksınız? Ee, biz de bu arada ailemizin yanına uğrar döner geliriz. Dacyanus gelmeden hepimiz yerimizde oluruz. Dacyanus daha gitmedi ama. Gitmeyecek mi? Gidecek. Ee, o halde. Olmaz mı? Ne sizi bırakırım ne de ben bir yere giderim. Eh o zaman sen bilirsin. Elbet biz buradan çıkacağız. Çıktığımızda elimizden çekeceklerini sen düşün artık ha. Fakat ben bir emir kuluyum. Ne yapabilirim ki? Bize inanmıyor musun? İnanıyorum ama korkuyorum. Aa, aa, korkma sakın korkma. Bak bir gün güç bizim elimize geçecek yani. İşte o zaman ödülünü alacaksın. Ee, -e, bırakamam. Eh peki tamam. Unutma ki intikamımız yaman olacak. Durup dururken bunu nereden çıkardınız? Sessiz sessiz oturup güzel güzel geçinip iniyordunuz. Şimdi bu da nereden çıktı? Bak Zindendir. Seninle dost olalım istiyoruz. Şimdi sen bizi gözet ki imkan elimize geçince biz de seni gözetelim. Ne yapmam? Dakyanus şehirden gidince gel yaklaş biraz. Bak anlatayım gel. sana şimdi. Evet. Yol masrafların bana ait, tamam mı? Aa, aslında karım çok istiyordu. Ninova'da akrebi aldadı var. İyi ya işte, bulunmaz fırsat. Siz, siz ne yapacaksınız? Biz de bu arada evimize gideceğiz. Dakyanus dönmeden hep birlikte burada buluşacağız. Ya kaçarsanız? Kapı nöbetçileri bizi bırakır mı sanıyorsun? <gülüyor> bizi şehirden dışarı bırakmazlar. Yani biliyorsun bütün şehir bizi tanır Korkuyorum Biz dostça bir teklifte bulunuyoruz acelen yok Bu akşam karınla konuş Nasıl istersen öyle karar verebilirsin Bizim için pek bir şey fark etmez aslında Biz senin mutluluğunu istiyoruz ee, Ne diyeceğimi bilemiyorum Sadece iyi düşünmeni tavsiye ederim Bak günler geçip gidiyor Senin de biraz olsun yaşamaya hakkın var değil mi? Ee, durun bakalım Durun Durun Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurtulduk mesleğine Rabbim yardım etmeseydi zor çıkardık şehirden Yemliha Evet sanki gören gözleri görmez oldu değil mi? Peki şimdi nereye gideceğiz Yemliha? Karşıki daha doğru gideceğiz Mistina. Saklanalım. Çoban görmesin bizi. A bak şu çalıkların içine gizlenebiliriz. Fakat bakın bakın. Çoban köpeğiyle doğruca yanımıza geliyor sanki. Görünmez saklanır ben. Saklan. Kimden neden gizleniyorsun? Biz sizi bekliyoruz. Bizim mi bekliyorsunuz? Evet. Peki geleceğimizi kim bildirdi size? Fazla sormasanız. O zaman izin verin de biz gidelim. Ben de sizinle geleceğim. Biz Allah için hicret ediyoruz. Biliyorum. Ben de sizinle birlikte hicret edeceğim. Ben de sizin inandığınıza inanıyorum. Fakat senin koyunların var. Olsun. Onlar benim değil Allah'ın. Ya buralar? Şu pınar? Buralar merah. Rabbimin lütfu. Emanet. Pınaraysa çoban pınarı diyorlar. Mahlukata hizmet olarak yapmak bize kısmet oldu. Sen bizimle gelirsen koyunların ne olacak? Bana hicreti emreden Rabbim onlara da kolaylıkları ihsan eder. Ben olmasam da onların hayatı devam eder. Aslına bakılırsa ben onlardan istifade ediyordum. Peki köpeği? O benimle gelecek. Ama saklandığımız yeri belli edebilir. Dakyonus ve adamları yola düşmek üzeredirler. İyi gizlenebilmek için mümkün olduğu kadar az olmalıyız. O benimle gelecek. Bilir misiniz ki bazen hayvanlar insanlardan daha yakın dost, daha anlayışlı yardımcı olurlar. Bağlılıkları ve vefaları daha güzel olur. Anlaşıldı. Senin için çok değerli galiba. Evet, çok değerli. Bu köpek çok eskiden beri yanımdadır. Onda başka köpeklerde olmayan özellikler gördüm. O da Allah'ın bir kuludur. Kendisine verilen görevi hiç aksatmaz. Allah Allah hayri. Ne olursa olsun nihayet bir hayvan. Onu kovmaktan utanırım. Sen utanabilirsin ama ben utanmam. Hadi bakalım dostum. Şimdi herkes yoluna gitsin hadi. Allah'tan başka ilah yoktur. O mülkünde yegane tasarruf sahibi. Her şey onundur. Onun eşi benzeri ortağı yoktur. Ey yiğit gençler beni kovmayın. Ben sizlerden önce onu tanıdım. Ben de kul. Onun emrine uyuyorum. Sizinle birlikte olmak istiyorum. Affını diliyoruz Allah'ım. Bilmeden haksızlık ettik. Biliyorsunuz öbür dünyada bütün hayvanlar toprak olacak. ...ama umarım ki Kıtmir... ...cennete girebilen hayvanlardan olsun. Kıtmir bunun adı mı? Evet Kıtmir. Sen, senin adın neydi? Benim adım Kefeşta Tayyuş. Kefeşta Tayyuş. Vakit kaybetmeden yolumuza... ...devam etsek Kefeşta Tayyuş. Şu pınarın başında... ...şu umu çınarın gölgesinde... ...azıklarımızı yesek diyorum. Sonra yanımıza biraz da su alarak... ...yolumuza devam ederiz. Olmaz mı? <gülüyor> Olur tabi. Karnımızda çok acıkmıştı hani Size taze süt ve yoğurta ikram edebilirim Hadi buyurun bakalım Uzaktan bu tarafa doğru üç kişi geliyor. E, saklanalım. Hayır hayır saklanmaya lüzum yok. Kutmir onları karşılar merak etmeyin. Eğer niyetleri kötüyse bize yaklaştırmaz zaten. Bakın bakın. Kutmir onlara doğru gidiyor. Ve hiçbir şey yapmıyor. Şimdi de onların önü sıra bize doğru geliyor. Evet bunlar da üç şiit genç. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Kimsiniz nereden gelip nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> Benim adım debermiş Şu arkadaşımın ismi Şazenuş. Bununkisi Mermuş. Birbirimizle yolda karşılaştık. Kraldan, kralın zulmünden kaçıyoruz. Ya siz? Allah'a yemin ederim ki biz de kraldan kaçanlardanız. Siz, siz Allah'a yemin ediyorsunuz. Bizim gibi Musa'nın Rabbi olan Allah'a inanıyorsunuz. Öyle mi? Demek siz de Allah'a inananlardansınız ne güzel. Sizler şehirden bizden sonra çıkmış olmalısınız. Şehirde ne var ne yok? Bizler şehirden dün çıktık. Dacanus Ninova'ya eğlenmeye gidiyordu. Bir merasim düzenledi. Bütün şehir halkını önünden geçirterek kendisine secde ettirdi. Sizi ben yarattım. Sizi ben kurtardım. Ben olmasaydım sizler başkalarının oyuncağı veya esiri olacaktınız. Bu sebeple yalnız bana itaat ve kulluk edeceksiniz. Benim karşımda kıyamda duracak, ruku ve secde edeceksiniz." dedi. Ben ben bir türlü bu adamın beni yaratabileceğini kabul edemem. Beni Dacyanus'un yarattığını kabul etsem babamı veya dedemi kim yarattı? Onlar doğduğunda Dacyanus yoktu ki. Anladım ki her şey güçlü ve kudretli tek bir yaratıcının eseriydi. Eğer ibadet edilecekse yalnız ona edilmeliydi. Bu düşüncelerle toplumun içinden sıyrıldım. Şehir dışına doğru yürümeye başladım. Bu inanç beni adeta değiştirmişti bana, bana bir şeyler oluyordu Yani tarif edemeyeceğim bir haller oluyordu yani, Nasıl anlatsam bilmiyorum Sanki sanki içime güneş doğdu Bir ışık hüzmesi nurdan bir oluktan kayarak göğsüme aktı Öyle bir yerlere öyle bir yerlere irtibat kurdu ki Bütün korkularımı unuttum Büyük bir emniyet içinde buldum kendimi beni yaradandan başka hiç kimseden korkmamaya başladım. Sonra gelirken bu arkadaşlara rastladım. E, konuştuk. Aynı haller onlara da olmuş. Evet, evet, evet. evet. Doğru. Bizde de aynı, aynı halleri biz de yaşıyoruz. de korkmuyoruz kimseden. <gülüyor> Çok güzel anlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Kefeşte Tayyuş? Şimdi siz daha doğru yürüyün. Ben şu su tulumunu doldurayım, size yetişirim Yemliha. ...kadar da sıcak. Ya yollar? Allah korusun ayağımız bir kaysa... ...uçurumun dibinde bulabiliriz kendimizi. Yardımcısı Allah olanın sırtı yere gelmez. Korkmayın. Allah'ın izniyle siz... ...nice sarp yokuşları tırmanırsınız. Ben buraları iyi bilirim. Hemen şurada az ileride bir mağara var. Oraya sığınır... ...biraz dinleniriz. İşte mağara karşıda. Nasıl <Gülüyor> da geldi? Oh. Önce namazlarımızı kılar, sonra dinleniriz. Doğrusu benim de çok uykum geldi. Sevgili arkadaşlarım, hepimiz aynı kutsal gaye ile evlerini terk etmiş gençleriz. Şu andaki durumumuz malum. Bizim inandığımız Allah'ın her şeye gücü yeter. Şu anda O bizi görüyor. Gelin hep beraber O'na dua edelim. Şuna kesin inanıyorum ki bize bir çıkış yolu gösterecektir. Evet doğru söylüyorsun öyle Evet e, Rabbimiz bize yardım edecektir hakikaten. Hep beraber dua edelim. Allah'ım Allah yüce, yüce Rabbimiz sen, sen her şeyi, her şeyi bilensin. Bizim, Bizim halimizi en iyi sen biliyorsun. Bize tarafından rahmet ver. Bize bir kurtuluş, kurtuluş yolu hazırla. Allah'ım. Allah, ım. Allah ım. Ulu Kralım, Ulu Kralım, <Gülüyor> felaket. Ben size dememiş bildim, felaket. Neymiş felaket? Kaçmışlar. <gülüyor> Gitişine bedir. Şenliklerin damağımdaki tadını bozma. Yemdiha ve arkadaşları. Yeğenlerim. Evet kaçmışlar. Peki adamlarım ne yapmış? Uyumuşlar mı? Bana zindancıyı çağırın. Buradayım efendim. Neredeler? Bilmiyorum efendim kaçmışlar. Sanki buhar olup uçup gitmişler içerden. Nasıl olur zindancı? Ben size dikkatli olmayı emretmemiş miydim? Emrettiniz efendim e Siz ne yaptınız Allah onlara yardım ediyormuş Canlarını ve mallarını sattıklarını söylüyorlardı Kime satmışlar Ancak hayatının tanzimini bana bırakan bu dünyada rahat eder Bana karşı gelenin sonunu şimdi görürsünüz siz Fazla uzağa gitmiş olamazlar Arayın Arayın bunun hepsini e, Emredersiniz efendim Derhal arayacağız Arayın Arayın, bul hepsini! Emretmesi kolay! Sen arayıp bulsana da göreyim seni! Ne dedin, ne dedin? Ay şey, siz burada mıydınız? Vezir şey yapmıştı da! Hemen hazırlanın! Ben de geliyorum! Eyvah, şimdi mahvolduk! Ulu kralım! Ulu kralım! İzlerini bulduk! Şurada bir pınar var. Başında oturup yemek yemişler. Bu tarafa. İzler daha doğru gidiyor Ulu Kralım. Birkaç kişi dağıtırmasın. Ay, şimdi bayılacağım. Vah benim dertli başım. Kaçaklar bulunmazsa başın o zaman dertli olacak. Yürü. Gidiyorum Kralım. İşte en önde ben gidiyorum. Ama içimde garip bir korku var. Kimden korkacağımı bile şaşırdım. Of. Çok oh, çok sıcak İçim yandı Bana serinletici bir şeyler yapın Aşçılar Aşçılar Serinletici bir şey yapılacak Eyvah sıra bize geldi Nasıl olsa bu işin sonu ölüm Kaçmanın bir yolunu bulmalıyım Sen ne diyorsun kendi kendine Benden önceki aşçılar güzel yemekler yaptılar Kral şenlikte yedikçe yedi Karnı doyunca da çağırdı Oh, oh, oh. Bu yemekler çok tatlı <gülüyor> Daha yemek istiyorum <gülüyor> Daha fazla yemem için hekimleri çağırın Bir çözüm bulsunlar çabuk Şimdi ne yapsak acaba Karnını bir an önce boşaltmak için Müsil veren hekimlerin boynu vuruldu Biz ne yapsak ki ...müsil yapamazsınız herhalde. Üsten boşaltalım en iyisi. İstifra ettirelim. Şu ilacı götürün. Kısa bir zaman sonra istifra edecek... ...karnında ne varsa çıkaracaktır. Karnı boşalınca... ...yemek için yer açılmış olacaktır. Böylece... ...tatlı yemeklerden biraz daha yiyebilir. İyi düşündünüz mü? Düşünecek şey mi kaldı? Al sen bu ilacı götür. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ulu kralımız beklemekten sıkılır. Çabuk götür. Bu ilacı veren hekimlerin boynunu vurun. Ağzımın tadını boz bakan, ...içim dışıma çıktı ya... ...vurun boyunlarını... ...bizde insanın kıymeti bu kadar işte... ...serinletici bir şey olsa... ...şu dağların tepesinde belki hala bir parça kar bulabilirim... ...kar bulunursa gerisi kolay... ...çabuk... ...öylese durma hadi... ...hiç durur muyum... ...böyle bir kaçma fırsatını bırakır mı hiç... Ulu Kralımız. Canımızı zor kurtardık. İzlerin bittiği yerde bir mağara var. Mağaranın ağzında bir aslan yatıyor. Mutlaka gençleri parçalamış yemiştir. Uyuyor gibiydi. Uyanıp peşimize düşmeden kaçalım buradan. Aslan kralımıza bir şey yapamaz. Vallahi orası hiç belli olmaz. Ne diyorsun sen? şey diyorum. Bu hmm. aslanın işi hiç belli olmaz diyorum Ulu Kralım. Ben efsusun ve yeryüzünün hakimi Kral Dakyanus. Beni o mağaraya götürmenizi istiyorum Vah benim dertli başım Daha iki nefes almadan Kralın tahtı revanını mı yükleneceğiz İtiraz mı ediyorsun Oho, Hiç itiraz edebilir miyim mümkün mü Uludak Yanus Yemliha ve kardeşleri içeride Mağaranın ağzında Ayaklarını mağaranın girişine uzanıp yatmış olan da aslan değil köpek Gençler uyuyor fakat köpeğin ne yapacağı belli olmaz. Cezalandırılmalarını istiyorum. Daha ileri gitmeye gerek yok Ulu Kralım. Onlar kendilerini cezalandırmışlar. Nasıl cezalandırmışlar? <gülüyor> Belki de ölmüşlerdi. Uyduruyorsun vezir. Uyduruyorsun. Az önce uyuduklarını söylemiştim. Yani Ulu Kralım demek istiyorum ki... ...buradan gitsek iyi olur. Yemliha ve kardeşleri cezalandırılmadan... ...bir yere gitmem. Bakın Uluda Canus. Bundan sonra yeğenleriniz şehre dönemez... Sonra sırtlarında ipekli ve işlemeli elbiseler yerine basit yün giysiler var. Saygınlıklarını kaybetmişler. Artık kim onların emirlerini dinler ki? Bundan sonra muhteşem sarayınızın lezzetli yemeklerini... ...güzel elbiselerini, nefis içkilerini... ...seçkinden sözlerini nerede bulabilirler ki? Kendilerine yazık etmişler. Ey kralım! Sen onları bir görsen... Uykuda oldukları halde uyanık gibiler. Sağ sola dönüyorlar. Köpekleri de mağaranın girişi de ön ayaklarını uzatmış yatıyor. Halleri öyle korkunç ki ulu kralım, ulu kralım. Ben korkuyorum, Kork korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ses, Malem ki korkuyorsunuz, gidelim öyleyse. Mekferi'ne Mernuş De Mernuş Şazenuş Kefeştad Bizi sen mi çağırdın Yemli'ye? Evet ben çağırdım Sabah olmuş Kalkın hadi kalkın yeter uyduğumuz artık Namazlarımız geçecek neredeyse. Hadi. Abdest almak için suyumuz var. Dün Pınar'dan doldurmuştuk ya. İyi düşünmüşsün Kefeş Tatayüş. Tertemiz ve taptaze bir su. Ne kadar güzel. İzin verirseniz önce ben abdest alayım. Benim karnım çok acıkmış İlla. Benim de. Acaba ne kadar uyuduk Meslina? Ee, bir gün veya bir günden daha az. Rabbimiz kaldığımız müddeti daha iyi bilir Meksilina. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın şehrin hangi yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ben şehre gidip yiyecek bir şeyler getireyim. Kimseye görünmemeye dikkat edelim. Hem şehirdeki durumu anlarım. Bir gecede her şey ne kadar değişmiş böyle. Daha dün şurada bir pınar vardı, şu asırlık ağaçlar, şu ormanı biz mi fark edemedik acaba? Fakat fakat dün çayırdı burası. Çobanın koyunları vardı. Hayırdır inşallah. Sanki biz uykudayken her şey değişmiş. Gidip kardeşlerime haber vereyim. ...çabuk döndüm... ...hani erze almadın mı? <gülüyor> Dışarıyı görseniz şaşırırsınız... ...kefeşte dayış... ...dün senin koyunlarının otladığı mera... ...bir gecede asırlık ağaçlarla dolmuş. Pınarı da bulamadım... ...Allah'ın her şeye gücü yeter... ...herhalde şehir yerindedir... ...geldiğimiz yolu bulamıyorum... ...çok dikkat et... ...çünkü onlar sizi tanırlarsa... ...ya taşlayarak öldürürler... ...ya da kendi dinlerine döndürürler... ...ki o zaman ebediyen kurtulamazsınız... ...siz de işitiyor musunuz? Evet, bir koyun sürüsü. Başında bir çoban vardır herhalde. Yolu ona sorarım. Bereketli olsun çoban kardeş. Ee, uğurlar olsun yolcu. Ne tarafa gidiyor? Şehre gidiyorum. ...Dakyanus şenlikten döndü mü acaba? Abo! Dakyanus'ta kim? Ben öyle birini hiç duymadım. Allah Allah! E şurada bir pınar vardı. Ben kendimi bildim bileri... ...burada koyun otlattırırım. Dediğim pınarı hiç görmedim. Kendimi yabancı bir ülkede gibi hissediyorum. Ya Rabbi neler oluyor anlayamıyorum. Sana kolay gelsin çoban kardeş. Sana da uğurlar olsun kardeş... Allah işini rast getirsin. Bu çoban Allah'ı biliyor demek. Allah Allah. Allah Allah. Şehrin kapısındaki yazıya bakın. Allah'tan başka ilah yoktur. İsa onun elçisidir. Şurada ekmekçi var. Önce ekmek alayım. Ekmeklerin parasını alır mısınız? Bu parayı nereden buldun sen? Neden sordunuz? Bu para şimdi geçmez. Üzerindeki tarihe baksana. Daha dün şehirden ayrılırken yanımızı almıştık. Dacyanus'un parası. Hakanus da kim? Kraldaki canım bilmiyor musunuz? Ha, anladım. Paranın üzerinde resmi bulunan kralı söylüyorsun. Hazine bulmuş. Saklamaya çalışıyor. Hemen çırağa kadıya göndereyim, haber vereyim. Oğlum, gel bakayım. Benim için bekletiyorsunuz. Çocuğu gönderdim. Parayı hemen bozduracak. Ama hala gelmedi. Uzağa mı gönderdiniz? Kral daktiyonu zamanında kalma hazine bulmuşlar Hazineyi bulan bilmezlikten geliyormuş Ekmekçi değilmiş şimdi o adam Kadıya haber vermişler mi? <gülüyor> krala bile haber vermişler Kadı adamı alıp krala götürüyormuş Adam da çok safmış canım Adam değil canım taze gencicik bir delikanlı Çok sakin efendiden. Allah Allah Hoş geldin delikanlı Kralımız seninle görüşmek ister Benimle gelir misin? Paçayı kaptırdık galiba Sözde dikkatli olacaktım. Dakyanus'u mu götüreceksiniz? <gülüyor> Dakyanus öleli 300 yıl oldu. 300 yıl mı dediniz? Dakyanus öldü demek. Kurtulduk desenize. Hadi gidelim. Ee, fazla oyalanmayız, değil mi? Arkadaşlarıma erzak götüreceğim de. Oyalanmayız. Paramı verir misiniz? Paranız şu anda kralda delikanlı. <gülüyor> Bir gümüş para ne kadar da kıymete geçti böyle. Allah Allah. Gidelim bari. Bir hazine buldunuz demek. Çekinmeyin. Size zarar verecek değiliz. Fakat bilirsiniz ki eski zamanlara ait hazineler devletindir. Bize yerini gösterin payınızı vereceğiz. Niçin böyle yapıyorsunuz anlayamıyorum. Sonra siz ne zaman kral oldunuz? Dün şehirden ayrılırken kral Dakyanus'tu. Sarayda bu değildi. İyi bir gence benziyorsunuz. Dürüst, doğru, inanmış bir haliniz var. Bizi uğraştırmayın lütfen. Bakın ben hazine filan bulmadım. Dün şehri terk ederken ekmekçinin kasası bu paralarla doluydu. Dün şehirden ayrıldım diyorsunuz. Fakat burada hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Evet, ailemi, karımı, çocuklarımı, komşularımı tanıyabilirim. Gel öyleyse. Hep birlikte aileni bulalım. Dün bu sokaklar böyle değildi İnsan bir gecede evinin yolunu şaşırır mı Ey Allah'ım bana yardım et Evimi göster ne olur Senin her şeye gücün yeter İşte komşularımdan biri orada Fakat onu biz tanımıyoruz Kadı efendi siz tanıyor musunuz Daha önce hiç gördünüz mü <gülüyor> Bunlar şaşırmışlar biliyor musun Bizim evimizin yeri şurasıydı değil mi Bak komşum da katılıyor bana Demedim mi size Yalnız evimizi değiştirmişsiniz Ev sahibini çağırır mısınız Kim o Kim o Ne istediniz Biraz dışarı gelir misiniz Buyurun Aa, Kralımız teşrif etmişler İçeri buyursanız Fazla zahmet vermeyelim Bu genç bu evin kendi ev olduğunu söylüyor Ne dersiniz ben 120 yaşındayım. Bu evde dünyaya gelmişim. Bildim bileli de bu evde oturuyorum. Bu ev bana dedelerimden kalmıştır. Nasıl olur? 120 yıldır bu evde oturuyormuş. Bu genç kimmiş? Tanımıyor musunuz? İlk defa görüyorum. Delikanlı, bir şey söyleyecek misin? <gülüyor> bu evin bana ait olduğunu ispat edeceğim. Allah Allah! Durup dururken bu iş de nereden çıktı? Yavrum, sen daha dünkü çocuksun. Beni ise görüyorsun. 120 yıldır bu ev bizim diyorum sana. Bakın, şu iki odayı bölen duvarda oyulmuş iki tane taş olacak. Taşlardan birinin içinde altın, öbürünün içinde de Kral Dakyanus adına kestirilmiş bir gümüş para var. Kolayı var. Hemen duvarı kazar bakarız. Aa, i̇zin verir misiniz? Ne diyebilirim ki efendim? Siz nasıl uygun görürseniz Buyurun birlikte içeri girelim duvardaki taşları bulalım gibi iki oyulmuş taş çıktı. İçlerine bakalım. Toprağı boşaltı verin. Ne var ne yok ortaya çıkar. Aman ya Rabbi, ne diye bilirim şimdi ben doğru, delikanlı haklı. Bu genç evi senden daha iyi tanıyor. Bu ev üzerindeki hukuku senden daha kuvvetli. Efendim, bir de kitap çıktı taşın içinden. Fakat yazısını okuyamıyorum. Ben okurum. Yerin, göğün sahibi... Alemlerin yaratıcısı olan Yüce Allah... Akıllı, bilgili ve adildir. Senin adın ne? Yemliha efendim. Kardeşlerim de var. Ne dedin, ne dedin? Yemliha mı dedin? Olamaz. Bu olamaz. Bu olsa olsa... Allah'ın bir mucizesidir. Bu isim benim dedemin babasının ismi. O zamanlar Dakyanus isimli kafir ve zalim bir hükümdar varmış bu şehirde. Dedemin babası Allah'a inandığı için zindana atılmış. Sonra da daha kaçıp bir mağaraya sığınmışlar. Allah, sen ne büyüksün. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Öldükten sonra nasıl dirilteceğini ne güzel gösterdin bizlere. Demek sen Yemlihasın. Demek sen benim dedemin babası Yemlihasın he? Gel, gel sarılalım. Gel senin elini öpeyim. Gel, gel hadi gel. Kardeşlerim de var dedin. Onlar nerede? Şehrin dışındaki mağarada. Bizi oraya götürür müsün? Götürürüm. Buyurun hemen gidebiliriz. Başına kötü bir şey gelmedi inşallah. Sormayın, sormayın. Biz burada 309 yıl kalmışız biliyor musunuz? Evet, 309 yıl. Cenab-ı Hak Dachyanus'u ve ondan sonra da birçok kavmi yok etmiş. Yeni peygamber göndermiş. Şu anda şehirde herkes Allah'a ve Resulüne iman etmiş. İnsanca bir hayat yaşıyorlar. Kral ve adamları dışarıda. Eğer dışarı çıkarsanız herkes sizi parmağıyla gösterecek. Kıtmiri, Kıtmiri hiç merak etmediniz mi? Sahi, Kıtmiri nerede? İşte, yerinde bir öbek kemik duruyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Artık bu iş daha fazla uzamasın. Evet, eğer Allah'a kavuşmayı istiyorsak dua edip ruhumuzu almasını isteyelim. Hemen şimdi, yoksa biraz sonra kral ve adamları mağarada olacaklar. İşte eshab Keyf, işte mağara arkadaşları, işte yedi uyurlar. Ne mübarek insanlar bunlar, Ya Rabbi. Ne olur ben de bunlarla beraber olsaydım. Allah onların her duasını kabul ediyor. Seneler önce duaları kabul olan bu yiğit gençler, şimdi de insanların içine çıkıp, Parmakla gösterilmekten utanan bu veli zatlar dua edip ruhlarını teslim etmişler. Bizleri de onların şefaatlerine nail eyle Allah'ım. Osmanlı Yayın Evi sundu. Eshab-ı Kehf 7 Uyurlar Sayın dinleyiciler, bir kaset daha edinmek istiyorsanız lütfen yayın evimizden isteyiniz. Osmanlı Yayın Evi Ticarethane Sokak Güle, güle Apartmanı Numara 14 2 Sultanahmet İstanbul Telefon 528 17 71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 Ana Baba Hakları, Fatih ve İstanbul'un Fethi, Ulu Hakan Abdülhamid Han, İbrahim etem, Sureler ve Dualar, Mevlüt ve İlahiler, Veliler Bahçesinden, Tasavvufi Sohbetler, Torunlarla Başbaşa, Gençlerle Başbaşa, Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Bayezid. Saygılarımızla.